İşte ise iyi ile kötüyü birbirinden ayırt edebilecek çağa geldiğinde mesela diyelim ki 7-8 yaşlarına geldiğinde hı hı. artık yavaş yavaş ona işte bizi yaratanın Allah olduğunu, Efendim peygamberimizin Allah katından hı hı. bize Kur'an-ı Azim-i getirdiğini, İslamiyeti getirdiğini işte hep ken çocuğun kapasitesine hı hı. göre onun anlayacağı dilden konuşmak ve bazı dini hakikatleri böyle basite indirerek ona anlayabileceği bir dil ile e, te, anlatmakta fayda var o zaman bu gibi şeyler de, teferruatlı olarak değil <gülüyor> öz olarak anlatılabilir hatta bir rivayette anlatıldığına göre peygamber aleyhissalatü vesselam efendimiz kendisine getirilen ashabın çocuklarını e, ağzına hurma e, sürer <Gülüyor> Ve ondan sonra da yavaş yavaş konuşacak çağa geldiği <Gülüyor> zaman da şöyle demiş قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِزْ Tevhide dair ayetleri ona okurmuş zihnine yerleşsin Hatta yapabiliyorsa bir, bir iki kelimeyi de tekrarlasın diye ona böyle ayetleri okuyarak e, Tevhide dair hakikatleri telkin edermiş bu ayet mesela rivayette böyle anlatıyor. وَقُلُوا الْحَمْدُ اللّٰهِ <gülüyor> Ayetini çocuklara okurdu diyor. Konuşabilecek çağa gelmiş ise mesela. Örneğin 2 yaşına, 3 üç yaşına gelmiş ise ona bu ayetleri okurdu diyor Efendimiz.